Radyoda Türk Sineması 26. Bölüm Evet geçen bölüm başcadı bacısına giden Taci kendisini istediği cevapları vermeyen başcadı bacısını uzundan attırmış ve yeni bir cadı bacı bulunmasını emretmiştir olanlara çok sinirlenen Taci Delatın yani benim hayatını karartacak yeni planlar kurarak. ...konağın yolunu tutmuştur. Konağa geldiğinde ise... ...konak ahalisi cümbür cemaat oturmuş... ...Brezilya dizisi temaşa ediyordur. fazla sürmeyecek öyle değil mi? Hayır Lupe. Nandito'yu ah. Agrippina'ya bırakıp hemen döneceğiz. Hadi gidelim Titan. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Aşığını eve getirmen hiç uzun sürmedi. Yine mi aynı şey Luis Fernando? Oh, oh, oh maşallah Konak ahalisi oturmuş Cümbür cemaat Brezilya dizisi temaşa ediyor Bu dizilerde ne anlıyorsunuz Bir türlü anlamıyorum Kalbinde sevgi tomurcuğu olmayan Odun katiller anlayamaz Taci Evet odun bir kalbim var doğru Fakat siz bir oduncu misali Gönül ormanıma girip baltayla kalbimi kestiniz Nalan Unutmayınız ki odunlar da sever Ve odun ateş olur İnsanı ısıtır Bense odun olup ömür boyu sizi ısıtmaya razıyım Nalan. Kutuplarda tek başıma kalsam ve soğuktan donmak üzere olsam ve siz beni ısıtacak odun olsanız yine de ısınmak için seni yakmam Taci. Taci oğlum televizyonun önünde odun gibi durma. Çekil bir şey göremiyorum. Demek, demek siz de pembe dizilerin kölesi oldunuz Paşa Baba. Ya Taci çekilsene önümden televizyonu göremiyorum. Ay, ay. Maria, gerçeği söyle, hadi. Ömer boyu hapiste Fernando. yatacak olsan bile onu öldüreceğim. Hayır, Luis Fernando ateş etme. Hayır. Nedeni bizim oğlumuz, oğlumuz. Oh Dadı, gördün mü? Kitamaría Del Barrio'nun kızıymış, ne kadar acıklı Allah. Olur mu kızım? Kitamaría Del Barrio'nun değil. Kalbim şarptadı, kocadı. İkiniz de yalıyor ...kika... ...kozen Maria Del... ...agresif yanın oğlu... ...Maria Del... ...Baryon'un kızı... Teder ...Cuvaldo'nun kızıdır. Radyo-televizyon... ...üst kurulu müessesesi... ...Hümayun'una... ...şikayette bulunacağım. Bu Brezilya dizileri... aile hayatımıza ters... ...bunları yayından... ...kaldırın diyeceğim... ...paşa babacığım. Hayır Taci... ...her şeyi yap ama... ...sakın bana bunu yapma. Ben... Brezilya dizileri olmadan yaşayamayacağımı anladım Hayır paşa baba Hayatım boyunca size ilk defa karşı çıkacağım ve Şikayette bulunacağım Çünkü bu Brezilya dizileri Brezil, Brezil ki O kadar Brezil yani Eğer şikayette bulunursan Seni mirasımdan men ederim Zırnak alamazsın ona göre. <gülüyor> Tabii ki şikayet etmeyeceğim paşa babacığım Sahi tite kimin kızıydı Nalan Vay zavallı Mario Delbario ...alamak istiyorum Nalan. Evet, miras sözcüğünü duyan Taci... ...nasıl da bir anda Brezilya dizisi sapı olmuştur, görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bir şey oldu mu? Naneto, bir şey oldu mu? <gülüyor> oldu sen? <musun? gülüyor> Ama bu nasıl olur Maria? Bayalçak alçak Armando Diego Luis Figo, demek para için Maria del Carmen evlenmiş ha? Vay vay vay, görüyor musunuz Nalan? İnsanlar para için neler yapıyor. Oysa senin kocan seni sırf sen olduğun için seviyor. Peki bu Maria del Barrio Titan'ın öz oğlu olduğunu Nando biliyor mu? Hayır, bilmiyor Paşa babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Luis Alberto'dan Nando'nun kendi anneannesi olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> ne kadar acıkladı mi Paşa babacığım? <gülüyor> ya 500 bölüm oldu daha hala. Kimsenin birbirinden haberi yok. Deli oluncuyum. <gülüyor> Masustan bilmiyorlar ki film uzasın Paşa babacığım. Çekil televizyonlarından acı. <gülüyor> evet. Brezilya düşsü tutkunu olan konak ailesine tacı doymuş ve miras için nefret ettiği Brezilya düşsünü bile seyreder olmuştur. Ciftas Ekipaşa Maria Del Barrio'yu Nando'nun kendi kızı olduğunu söyleyecek mi? Luis Fernando Jose Barrio'ya kendi babası olduğunu ne zaman söylemeyecek? Carlos Manuel Mario Barrio'ya abuzuttun diyecek mi? Ma ya Ya iyi de bu Mario Barrio bitti. Bu esprilerin bir esprisi kalmadı ki. Boşuna mı yaptık şimdi bu bölümü? <gülüyor> Veysel Abi şimdi niye hatırlatmadın ya? Bu bitti bu Mario Baryo? <gülüyor> Türkiye radyolarının tek arkası öbürgü komedi programı Perişan hep şimdi bu kadar yazan Ben var Pekin oynayanlar Talat ve Bacı Alfa, Ben var Pekin, Çiftas Ekipbaşı, Serkan, Öztürk, Taci, Fatih, Tıngır, Dalan, Serpil, Pekin. <gülüyor> dinleyin dinleyin çinden. <gülüyor> No! <laughs>